Buket Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Soma nöbetinin bizim de Soma nöbetiyle ilgili programımızın köşemizin ilk ilkini Buket Olcay'la kaydediyor olacağız. Şimdilerde kendisi e, Sosyal Haklar Derneği'nden diyebilir miyiz? Evet evet evet Sosyal, Sosyal Haklar derneği Derneği'nden avukat. Evet. Evet Soma davasını izleyen avukatlardan sadece biri pek çok avukat var aynı zamanda davayı izleyen. Ee, öncelikle Buket Hanım size sizden hem bugün dava başlıyor. Ee, davanın önemli noktalarını yani dönüm noktalarından kısa bir derleme isteyebilir miyiz acaba? Bunu çizmek istediğimiz noktaları paylaşalım diye düşünüyorum ben de en başından itibaren. Ee, onlarla ilgili bir şeyler konuşalım isterim. Tamamdır şahane. <gülüyor> ee, peki neler var sizin aklınızda? Yani davanın önemli noktaları demiştik onlar neler mesela <gülüyor> başından beri? Ee, Başından beri evet. Öncelikle 13 Mayıs 2014 katliam tarihi duruşmaya 13 Nisan 2015'te başladık. Bu de bir iddianame iade edildi. ikinci iddianamenin kabulüyle şimdiye kadar 3 blok duruşma yaptık. Hı hı. Ee, o 3 blok duruşmaya e, ilk başta sanıkların hazır edilmesiyle. Hazırl edilmesi kararı ve sanıkların mahkemede dinlenmesi kararıyla ilk mahkemenin kararı tensipte geçen kararı buydu. Ancak sonrasını duruşma öncesi gördük ki Adalet Bakanlığı'nın e, hani ben e, sanıklar bulundukları cezalarında olursa buradan dinlerseniz uzakta daha rahat ederiz, daha da ucuz olur gibi bir e, cevabı olmuş e, şeye mahkemeye. Mahkemede buna uygun olarak. Evet sanıklar e, buluntuda cezaevlerine dinlensin diye bir karar vermişti. Duruşmaya biz bunu görerek başladık ve ilk talebimiz bu kabul edilemez. Ceza yargılamasında doğrudanlık ilkesi vardır. E, hakim Hakimler bütün delillere, bütün ifadelere birebir orada görerek, duyarak e, hatta beş duyusuyla diyebileceğimiz şekilde Hı -hı. tespit eder. Bunun kabul özellikle Adalet bakanının böyle bir önü istektik içerisinde çünkü söyleyeyim önüyle başlamış olmasını kabul edilemez olduğunu. Çünkü bundan önce de duruşmadan önce e, oradaki ailelerle de görüşmüştük. Tabii onlar da bunu istemiyorlardı. Yani bizim gözümüzün içine bakarak orada olacak, ol olmalı. hele ki burada avukatları varken e, onlar buradayken sanıklar da burada olmalı. Biz onları görmeliyiz. Yetek gösterdiler. İlk celsede bunu talep ettik. Eee mahkeme doğru bir karar verdi. Bir ara vererek sanıkların mahkemede hazır edilmesi gerektiği yönünde. Hmm. Ee, sonraki aşamalarda sanıkların savunmalarıyla başladı ceza yargılaması usulü uyarınca sonra müdafilerinin yani sanık avukatlarının savunmaları arkasından da bizlerin müşteki vekillerinin sanıklara doğrudan sorularıyla devam etti. Ee, şu anda geçen cahseden beri patlamdan kurtulan mağdur müştekilerin şikayetlerini bildirmeleri beyanlarını bildirmeleri bunların aynı zamanda e, tanıklıkları da var tabii. E, katliam günü orada oldukları için. Onlarla devam ediyor ve önümüzdeki casetler bununla ilgili devam edecek. E, heyetin, mahkeme heyetinin belirlediği, özellikle şunları dinlemem gerekiyor dediği, bildiğimiz kadarıyla 30'a yakın e, mağdur müşteki var. Onları dinleyecek. Ondan sonra da ailelere, e, kayıp yakınlarına, e, şikayetlerini yine onların da cizce tanıklıkları var çünkü. E, kaybettiğimiz işçilerin e, uzun süredir eve şikayetlerle geldiği, e, alerjik reaksiyon alerjik reaksiyon gösterdiği konularla ilgili onların durumu ya da aynı zamanda şikayetleri devam edecek. Ee, Aslında bugünden bugünden ben... itibaren devam edecek süreç böyle başlayacak hı hı. da diyebiliriz değil mi davalar. Evet. Buradan evet, itibaren evet. başlayacak hı. ve e, bu hafta boyunca sürmesini e, tahmin süreceğini tahmin ediyorsunuz siz de bildiğimiz kadarıyla. Evet şehit, e, bu haftayı salı günü e, bugün başlayan e, blogu cumaya kadar tamamlayacak. Sonraki hafta normalde iki hafta ayırıyor. E, hızlıca bir yaygılama yapmaya çalışıyor heyet, mahkeme heyeti sonraki hafta seçimlerden dolayı iş yoğunluğu olduğu için adliyede ne kadar yapabilirse birkaç gün daha yapmayı zorlayacağını düşünüyoruz. Hı hı. Ee, ben aynı konuya yani önemli olan noktalardan bir tanesi şimdiye kadar e, yanlış söyleyeyim Beş mağdur müşteki dinledik. Mağdur müşteki e, katremden kurtulan madenci arkadaşlarımızın bir tanesi dışında yerlere şikayetçi olmadılar. Eee Aynı zamanda bunlar ocakta çalışıyorlar hala. az Ocağı'nda kapalı Hı -hı. olan ocakta hala çalışıyorlar. Yan taraftaki ocaktı galiba değil mi? Hayır hayır, hayır aynı ocakta çalışıyorlar. Aynı ocakta çalışmaya ee, devam evet, ediyor. Çünkü şöyle ocağın e, durumunun stabil tutulabilmesi için e, bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Herhal, herhalde, herhalde üretim olmasa bile yani söylenen bize söylenen kendi beyanları o yönde şirketin. E, Soma Holding'in yöneticilerinin de söylediği bu. E, 300'e yakın bir personeli orada e, bulundurduklarını söylüyorlar. Bunlar da e, aynı şekilde gibi katliamdan kurtulan, aynı zamanda burada hala tanıttıklarını dinlediğimiz arkadaşlarımızın çoğu da Ocak'ta şu anda Soma Holding'le bağlı olarak çalışıyorlar, onlardan maaş alıyorlar. da yani bu süreçteyiz. E, Şimdi bir, efendim? Be bu süreçteyiz dedim. Bir şey aslında sonlara doğru yaklaşıyoruz. 10 dakikamız olacak bu köşede maalesef. Soma nöbetine dönmek istiyorum. Soma nöbeti nerelerde olacak? Nereden başlayacak bundan sonrasında? Öncelikle aileler Soma'da 2,5'da. Türkiye kömür işletmen' önünden ve madenci yanıtına kadar bir her ayın 13'ünde katlem olduğundan beri bir eylem gerçekleşiyor. Yani aynı zamanda bir Sosyaletler Derneği olarak İstanbul'da İskenderun'da e, Amasya'da arkadaşlarımız var onlarla beraber her ayın 13'ünde e, kamuoyuna duyurmak, hatırlatmak adına bir şeyler yapıyoruz. Aynı zamanda davayı en başından itibaren takip ediyoruz. Hı hı. Burada bizim için önemli olan nokta e, burada yargılamanın eksik olduğu, sanatların eksik olduğu, kamu görevlilerinin ee, devletin üst işveren olarak e, burada yargılanması gerektiği, devlet hükümet görevleri gerektirse yargılanması gerektiğinden bahisle sözümüzü söylemeye devam ediyoruz. Bunu özellikle günlüğe getiriyoruz. <Gülüyor> ee, son nöbetiyle ilgili e, kamuoyu oradaki insanlar kayıp etmişleri için şehit aileleri diyorum senek için de onlar için de çok önemli seslerinin duyulduğunu e, anladıkları zaman. ...daha birlikte ve daha görünüyor olduklarını hissediyorlar... ...bu mücadeleyi ortaklaştırmaya ...daha yatkın oluyorlar açıkçası. Evet ve e, aslında Soma nöbeti de tam da bu e, işe yarayacak İstanbul'da Hı -hı. ve Soma'da da gerçekleşecek bu nöbetler evet. aynı zamanda her ayın 13'ünde dedik biz de mikrofon uzatmaya çalışacağız her ayın 13'ünde bütün bu nöbetlere hem dava sürecini izleyeceğiz hem de bütün gelişmelerden haberdar etmeye çalışacağız eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır Buket Hanım süremiz kısıtlı dediğim gibi Şu şunu özellikle söylemek istiyorum ee, burada bir e, maden e, ve Enerji Bakanlığı arasındaki, devletle de arasındaki bir e, hizmet alım sözleşmesidir. Üst işveren sıfatıyla devlet bütün e, görevlileriyle, bakanlıklarıyla bundan sorumludur. O yüzden e, yargılamanın sınıklığı açısından genişletilmesi kaçınılmazdır. E, bizim için bu olmadığı sürece bu yargılama her zaman eksik olacaktır. Tamam da böyle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için verdiğiniz destek ben içinde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere görüşmek Hoşçakalın. Üzere. kolay gelsin sağ ol sağ ol